kardeşlerim sözün sahibine itimat ederseniz sözüne karşı sizde derin bir güven olur Sahabelerühu Allahu anhum efendimize itimat ettiler O ne söylediyse İfadeleri doğrultusunda hayatlarını teşkil ettiler, şekil verdiler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onların hamurkarı oldular. Onun gibi olmak için güçlerini, takatlerini son noktasına kadar sarf ettiler. Efendimiz Aleyhisselam'ı Mescid-i Nebeli'de görüyorlar ibadet ediyor, onun gibi ibadet etme gayreti içerisinde oldular. Fakat merak ettiler Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Nasıl olmasa hani istadete çekildiği zaman orada nasıl Rabbi ile baş başa olur? Bir grup Efendimiz Aleyhisselam'ın evlerine gittiler. Azvade Tahiristan Allah Resulü Aleyhisselam'ın gece ibadetini sordular. Nasıl Allah'a kulluk ediyor? Sonra döndüler fakalema Onlardan bir kısmı dedi ki ki Osman bin aşk işte onları bu noktaya getiriyor. Belki siz çocuklarınıza, yakınlarınıza ibadeti teşvik ediyorsunuz, şu kadar gayret sarf ediyorsunuz. Fakat yine onlara belki bir adım attıramıyorsunuz. Fakat onlar Efendimiz aleyhisselam gibi olabilmek için bütünüyle hayatla alakalı esaslarını iptal ediyorlar, devlet dışı bırakıyorlar. Ebubekir, Ömer Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmalardan haberdar olur. Mesihle gelir, minbere çıkar, buyurlar ki ma malu akwa min kalu keda, keda Ne oluyor şunlara ki şöyle şöyle. Allah Resulü Aleyhisselam olduğumuz yerde mülazimet gösteriniz. Hayır. Öyle değil. İşte söylediğim gibi yapınız. Allah Resulü Aleyhisselam'a itibar ettiler. Onun davasını, onun sözlerini hakim kılabilmek için Merine'nin dışına çıktılar. Diyarı diğer dolaştılar. İnsanlara zannettiler ki bunlar şöyle kaftanlar başında sultanların sarıklarıyla, taşlarıyla dolaşan adamlar bu kadar kısa zamanda büyük etki yaptırlarsa bunların maddi anlamda çok büyük güçleri olmalı diye böyle merak ediyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz İran'a doğru gidiyor, nehirleri geçmiş. Son bir daha yanından birisini gönderiyor Kisra'ya barış mektubunu ulaştırır. Onu Allah ve Resulü'nün davasına on dinine davet ettiğimizi söyler. Sad'ın elçisi yanındaki birkaç sahabiyle giderken ila Geçtikleri şehirlerde bütün İran halkı sokaklara çıkmış. Merak ediyorlar kim bu dünyayı kim Hz. Muhammed'in öğrencileri aleyhissalatü vesselam bakıyorlar ki zannettikleri gibi özel koruma birliklerinin arasında yürümüyorlar sevdiği ediyorlar. Kul yabaniler önlerini kestiler, barikatlar kurdular, yok dediler. Anlatamazsınız dediler, orduları hazırladılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz ashabı gönderir. Karşısına yerlikte büyük bir ordu çıkarırlar, tam 200 bin. Yirmi beş bin Medine'ye haber gönderirler. Medine'ye Halife Hazreti Ebubekir Efendimize şu yazıyor. Durum çok vahim, çok ciddi. Karşımızda tam 200 bin düşman var. Ne buyurursunuz diye. Ebubekir yazıyor. O vefat edince aynı mektubu Hazreti Ömer de teyin ediyor, buyuruyor ki: En tüm en sadu Allah, siz saray sahibi olabilme, şan ve şöhret kazanmak için bu yollara düşmediniz. İnsan bin kişi geriye dönmediler. Hazreti Muhammed'i düşündüler aleyhissalatü vesselam'ı. Yer mütte büyük bir zafere imza attılar. Onun öğrencileri oldular. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam konuştu, onlar dinlediler. Buyurdular ki, ahirete giderken, ma beyne beyti ve min beri radlatum mirriyâdül cennet. bahçelerinden bir bahçedir yani bununla sözüne de o sözün konuşulduğu mekana da işaret ediyorlar. İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi nebeli şerh ederken diyor ki innel ibadete fihi tuaddi ile cenne Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki kim evimle minberim arasında ibadet İmam Kurtubi de diyor ki tefsirin sahibi değil, Müslimin şarihi olan Kurtubi. Efendimiz ve Vesselam'ın mesidine gidenler ya da gidemeyenler evlerinde sanki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın 13 yılını geçirdiği, hutbeler irad ettiği, konuştuğu, namaz kıldığı, asal namaz kıl bununla sen cennette namaz kıldın, hayır. Orada namaz kılarken orada 13 yılımı yılını geçiren Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam sanki mimberinde konuşuyorlar, sen de onu dinliyorsun. Feda'te evi ve ummi ya Resulallah. Anam da babam da sana feda olsun. <gülüyor> Emrin, başım, gözüm üzerine diyor hayatını değiştiriyorsa. Işte o zaman sen cennette namaz kılıyorsun. Şimdi kutlu doğunun eşiğindesiniz. Bir haftaya giriyoruz Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ı dolaşacak. Anadolu'nun farklı vilayetlerinde Hz. Muhammed aleyhisselam'ı onun muhabbetini anlatacak, anlatma gayreti içerisinde olacak. Sizler de Sokrat susun Aristo susun Evlatun sussun, madem ki onlar üniversitelerde konuşulurlar. Onların konuşulduğu üniversiteler aleme kan getirir, gözyaşı getirilir. O halde bir ay kutlu doğum haftasında ayara dair bütün kitapları kapatırlar. audio Allah zülü elinde, çarşısında, dükkanında nasıl oldular? İmam yine bir araya getirdiği eskarını okuyun, Kadri İyaz'ın şifasını okuyun, Mertala şifa fakat şefa, madem okuduğumuz bütün kitaplar bize acı getirdiler, hicran getirdiler, şifayı okuyun, siz şifa bulun. selam. Biz onun ashabıyla birlikte aynı safta duruyoruz ve diyoruz ki ya Resulallah şimdi burada yeniden başlıyoruz. Yeniden İslam diyoruz. Ve ey ilim talebeleri. Hani üç yıl önce Efendimiz aleyhissalatu vesselamın huzurunda, büyük bir velinin nişrafında Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisi şeriflerini cem eden İmam siz kendi yerinizde siz Allah Resulü Aleyhisselam'a imam edenler imam kardeşlerinin bir ay hayata